Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 17. cüzü çok yoğun bir şekilde bizden önceki ümmetlerin peygamberlerini ibadetin bu dünyada ana gayesini ahireti, Allah'a kulluğu anlatan ayetlerle doludur. 17. cüz, kıyamet uyarısıyla başlar. Ve hiçbir şüphe yok bu kıyamet kopacak ve uzun bir zamanı kalmadı dünyanın. Kıyamet yaklaştı. İktirap kelimesini, iktirap bir şeye mesafe olarak yakın olmak demek. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ Kıyamet yaklaştı. اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesaba çekileceği an yaklaştı. Şeklinde Allah Kur'an'da kıyametin bize yakın bir zaman dilimi olduğunu haber vermektedir. Bu cüz kıyamet uyarısıyla başlıyor. Sonra da bütün şeref ve bütün onur ve bütün kurtuluş umudunun Kur'an olduğunu Kur'an'a uyan insanların ve toplumların kurtulabileceğini Kur'an'dan kopanların helak olacağını haber veriyor bunun da ancak Tevhid inancıyla yani ortaksız, şirksiz yüzde yüz Allah var söz sahibi olarak haşa başka hiç kimse yok düşünebilenlerin bu şuurda olabileceklerini söylüyor ve birçok peygamberin, birden çok peygamberin ana gayesinin hep bu olduğunu ey insanlar Allah'tan korkun Allah'a ibadet edin Allah'tan başka ilahınız yoktur dediklerini örnekleriyle Allah'u Teala anlatıyor tekrar vurguluyor Allah tektir sözünde tektir kararında tektir mülkünde tektir siyasi yönetimde de tektir Kur'an bunun için vardır Müslümanım diyen bunun için Müslümandır Allah'ı haşa göklerde var yerde biz varız göklerden yıldırım düşer yerden bomba atarız şeklinde cahilce fasıkça ve mantığı mantığıyla anlayan iman etmemiştir zaten Kur'an bunu ciddi bir şekilde haber verirken de Allah'ın azabı korkunçtur dikkat edin haber ver Allah'ın azabı korkunçtur şakası yok bunun öyle itfaiyeyi çağırarak acil yardım çağırarak Allah'ın azabından kurtulmak mümkün değil ve İbrahim aleyhisselamın örnek bir mümin olarak nasıl babasının yaşadığı toplumdaki Nemrut'un çağındaki putları helak etti kırdı onu allah Teala uzun uzun örnek olarak veriyor başka peygamberlerden örnekler veriyor onların nasıl mücadele ettiklerini ve onlara karşı duran kavimlerinin nasıl Allah tarafından helak edildiğini anlatıyor ve bu süreçler yaşanırken yani peygamberlerin kavimleriyle olan süreci yaşanırken Allahu Teala'nın peygamberlerinin nasıl Allah ile bağlantılarını hiç sarsmadıklarını Allahu Teala'yı hep yanında bildiklerini Allah'ın da onları daraldıklarında nasıl yardımıyla kurtardığını haber veriyor ne demek oluyor bu tabi Ey müminler bu peygamberlere siz iman ediyorsunuz ya e, peygamberlerin imanı buydu siz de böyle iman edeceksiniz Allah'ı hep yanında bileceksin başka türlü sözü olur kendisi olmaz imanın diyor ve müşriklerin akıbetini Allahu Teala hepimizin gözü önüne seriyor müşrikler öyle yaptılar sonları böyle oldu diyor Kur'an-ı Kerim. Bu cüzde yani 17. cüzdeki surelerden biri de Hac suresidir. Hac bildiğimiz İslam'ın 5. temeli olan hac ibadeti ne isim olarak veriliyor. O bu surede geniş bir şekilde anlatıldığı için surenin adı da Hac suresi olmuş. Allahu alem. Ama Hac suresi başlarken bu sure daha doğrusu bu cüzün içindeki Hac suresi kıyametin şiddetini anlatarak başlıyor. Yani kıyamet saati, kıyamet vakti geldiğinde hamile kadınlar vakti gelmemiş çocuklarını doğuracaklar, düşürecekler. İnsanlar sarhoş gibi dolaşacaklar. Öyle deprem, nedir dünyadaki deprem? Deprem, depremi hissetsen ne olur etmesen ne olur kıyamete bakıldığında ve insanın şeytanın hilelerine, tuzaklarına karşı dikkatli olması lazım. Aksi takdirde hazırlanamaz kıyamete şeklinde Kur'an-ı Kerim'in uyarısı var. Müşriklerin yeniden öldükten sonra yeniden dirilme akidesine imanına karşı sululluklarında Allahü Teala bize ikaz ediyor. Yani müşrikler kıyamete iman etmedikleri için öldükten sonra dirilmeye iman etmedikleri için o akılsızlığı yapıyorlar dolayısıyla müminlerin de ahiret yani öldükten sonra dirilmek cennet ve cehennemi hep akıllarında canlı tutmaları gerekir şuuru oluşuyor İnsanın ilk defa nasıl yaratıldığına dair ayetler var hac ibadeti Allah'ın emirlerinden birisi olarak anlatılıyor ve bazı hükümlerinden söz ediliyor kalp amellerinin yani elle tutulan gözle görülen bir şey değil ama mesela Allah'a güvenmek mesela sabretmek mesela huşû sahibi olmak gibi kalp ibadetlerinin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor haccı simgelerine dikkat çekiliyor mesela bu simgelerden biri olarak hacılar kurban kesiyorlar Allahu Teala hepimizin dikkatini çekecek Müthiş bir uyarı yapıyor. Allah için kurban kesiyorsunuz. Et ve kan değil orada sizden beklenen buyuruyor. Yani siz o kanları bir ipliğe doldurup bir poşete koyup Allah'a göndermiyorsunuz. Kurban keserkenki hissiyatınız, imanınız Allah'a gidiyor takvanız Allah'a gidiyor dikkat edin bu kurban üzerinden bütün ibadetler için geçerli onun için et yiyelim ucuza mal olur bizim yörenin hayvanı semizdir diye kurbana bir kişi katıldığında kurban bayramındaki kurbanda o kurban ibadeti kabul olmaz diyoruz e niye? çünkü ibadet yapmak için kurban kesiyoruz bu semiz hayvan eti arıyor bunun Allah'ın vele ki Müslüman olsun niyeti bozuk. Buradaki niyeti bozuk, o kurbanın tamamını ifsad eder. Burada mümine ciddi bir şekilde iç dünyasının, içindeki iman hissiyatının ne kadar aktif ve canlı olması gerektiği hatırlatılmış oluyor. Yine bu cüzün konularından biri olarak da Allah için topraklarından çıkarılanların, sürgün edilen muhacirlerin, Nereye gittiklerini, niye gittiklerini Allah'ın çok iyi bildiği haber veriliyor. Ve yeryüzünde iman edenlere Allahü Teala yeryüzü otoritesi nasıl verdiğini ama bunun bir iman karşılığında olduğunu, siyasi veyahut da coğrafi bir nedene dayanmadığını haber veriyor. Kafirlerin, iman etmeyenlerin, peygamberleri yalanlayanların ve onları tuzağa düşüren şeytanın fitnelerinin neler olduğuna dair bazı ayrıntılar var Allah'ın kudreti sonsuz kudretinin gücünün izahını yapan ayetler var yeniden dirilme bir kere daha bu cüzde karşımıza çıkıyor müşriklere dirilmeyi inkar eden müşriklere cevap veriliyor Allah için cihad etmeye Allah için çalışmaya teşvik eden ayetler var ama bunun yanında Allah için cihad ederken kesinlikle Allah'ın emirleri olan farzlar aksatılmayacak ve Allah'a sarılacak herkes. Yani ne demek? Cihad ediyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Eksenimiz Kabe'dir bizim. Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Kur'an ruhumuzdur bizim. Irkımız için, kendi ülkemiz için, kendi toprağımız için değil. Her şey Allah için olacak. Böylece Allah bizi kulluğunu yaptığımız düzeyde görecek, böyle gördüğü için de bize rahmet edecek. Bu rahmetini dünyada da hissedeceğiz. İnşaallah mezarda da rahat ederek hissedeceğiz. Mezardan çıktığımız günde inşaallah o rahmetle cennete gireceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.